sanayiye dönüşü övgü. Bunu da Nebi Aleyhisselam'ın şu hadisini delil getiriyorlar. Müslim'deki hadisi. Nebi Aleyhisselam diyor: "Kesemtu's salate ve beyne Ben diyor salatı kulum ile. Tamam mı? Kulum ile yani kendi kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Fe iza kâle elhamdülillahi rabbil Yani Fatiha'dan bahsediyor. Elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde kul Kale hamideni abdi. Allah der ki kulun beni hamdetti. etti. Kulun bana ne yaptı? Hamdetti. Ve <gülüyor> izâ kâle ar-Rahman ar-Rahim. Kul ar-Rahman ar-Rahim dediğinde der ki Allah esna aleyyye abdi. Kulun beni övdü. Bak şimdi. Kişi Fatiha'yı okurken Elhamdülillâhi rabbil âlemin dediğinde hamd o âlemlerin Rabbi olan Allah'a olsun dediğinde. Şimdi bu ne yaptı?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 Elhamd. Bu Fatiha'da da geçiyor. Elhamd rabbil Elhamd kelimesindeki yani hamd kelimesindeki elhamd kelimesindeki eliflam, alimler diyor ki buradaki istigrak içindir. Arap dil edebiyatında eliflamın çeşitli manalar içerir. Tamam mı? Eliflam. Şimdi elhamd dediğinde el, buradaki el takısı alimlerin bir kısmı diyor ki el istigrak ifade eder. İstigrak. Yani istigrak ifade etmesi şudur. İstigrak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 Elhamdülillah. Hamd Allah'a. Eğer istihkak dersek Allah bütün hamdlar Allah hak etmiştir. Eğer istihkak dersek. Bütün hamdları Allah hak etmiştir. Eğer ihtisas dersek oradaki lam takasını lam harfi cerine or, oradaki istihkak dersek şey e, ihtisas dersek o zaman mana ne olur? Bütün hamdlar Allah'a hastır. Tekrarlıyorum. Lillahi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 fuhşiatları ve kötülükleri ma zahara hava ve Yani açık ve gizli fuhşiyatı, kötülüğü haram kılmıştır. Başka neleri haram kılmıştır? Ve isma ve'l, vel baghye bi gayri'l -hak. ve Haksız yere sınırı aşmayı, günahı Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Başka neye haram kılmıştır? Ve en tusrikû billâhi mâ bihi, ve hakkında delil hiçbir delil indirmedi.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 Kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şekline döner yani hilal olur. Şimdi bak Allah eski hurma dalına ne ismini verdi? Kadim ismini verdi. Bak Arapçasına. Walqamaru kaderna hemenaz ile hatta kene hatta adekel urcul kadim kadim bir hurma dalına döner diyor o, o ay. Şimdi kadim olan hurma dalının bir başlangıcı yok mu? Var. O ağaç yok yani o hurma dalı yoktu. He?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 O yüzden diyoruz ki burada İmam Taha olsun, İmam Esfereni olsun ve diğerleri mesela Allah'a kelam ve, ve verecek ver, vermekle hata yapmışlar. O yüzden diyoruz ki keşke müellif mazmını şöyle yazdı ya şimdi elhamdülillahl kadimil baki yerine elhamdülillahl evvelil ahir yazsaydı çok daha güzel olurdu. Bak bakiyi de değiştirdik dikkat et burada şimdi gelecek baki de Allah'ın isimlerinden diyor. Tamam mı?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 İçinde hak ve batıl olan bir şey Allah'a verilemez. Sade bir haklık bulunması lazım. Hiç batıl karışmadan hak, karış, tamamıyla hak olması lazım. Bir sebep daha söyleyebiliriz. O da ne? Allah'ın her ismi bir sıfata delalet eder mi? E, her ismi bir sıfata delalet eder. E, peki kadim ismi bir sıfata delalet ediyor mu? Ediyor. kıdem sıfatı. Ama nasıl bir sıfat? Eski. Sıfat olarak da ne? Bir değeri yok. Bu, o yüzden bu yönüne de bakabiliriz. Oraya. Tamam. O zaman diyoruz ki, o zaman diyoruz ki, ne akli olarak, ne denassi olarak, ne aklen, ne de sen, yani delil olarak, Allah Azze ve Celle kadim ismini vermek caiz değil. Delilleri deminsaydık neden? Akıl alınca, akla gelince çünkü kadim Allah Azze ve Celle'nin isimleri, güzel isimlerinden bir tanesi değildir.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 veleyse kableke şey öncen yoktur senden önce hiçbir şey yoktur yani senin öncen ne yoktur çünkü Allah Kur'an'da 4 isim diyor kendisine o evveldir ahirdir zahirdir batindir Dört ismini veriyor nevi sahasirem şerh ediyor isimleri hadislerin isimdeki diyor ki entel evvel sen evvelsin veleyse kableke şey öncen yoktur o zaman ikinci sebep de buymuş üçüncü sebep bu da ilmi bir nokta dikkat etmen lazım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 Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Demin okuduğumuz ayet. Huvel evvelu o evveldir ve ahiru ve ahirdir. Ahir isminin ise Nebi Sallallahu Aleyhi ve nasıl tefsir ediyor? Üstündeki hadiste. Ve entel ahiru le ve leysa ba'dake şey. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yok. Yani senin bir sonun yok. O yüzden diyoruz ki keşke müellif elhamdülillahl kadimil baki yerine elhamdülillahl evvelil ahir deseydi.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 Müellif burada isabet etmiştir. El-Hay e, el Allah azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Allahu la ilahe illahu'l-Hayyul Kayyum. Allahu Allah la ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. El-Hayy haydır. Tamam? Mı? O zaman Allah kendisine Hay ismini verdi. Allah azze ve Celle tam ve kamil hayat sahibidir. Çünkü ne dedik? Onun bütün isimleri ve sıfatları kemal ya.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 yazabilirdi. Yani o zaman onların ebedi olmaması caiz mi? Caizdi. Peki Allah'ın? Değil. O zaman çok var. Burada cehmi'nin sözü batır. Tamam mı? O yüzden Şeyhul İslam i̇bn Teymi o kadar güzel söylüyor ki diyor ki bunların getirdiği bütün delilleri getirin. Yani bütün bu isim i sünnede eden. Hiç başka delile ihtiyaç duymadan aynı delili kendi başlarına ters çevirebilirsin.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 Peki bunlar o zaman kime benzetti? Duvara benzettiler Allah. <gülüyor> Anladın mı? Duvara benzettiler. Hep delilleri bunların ne oluyor? Başlarına ters çekiyor. İki duvara bile öyle ölü denir. Arabid -i Arabid -i Arabid -i Arabid -i. Bunlar ondan bile gafil. Allah onların putlarına ölü demiştir mesela. Bu Her yönlü batılar. Devam ediyor. Hayyun <gülüyor> alimun kadirun mevcudu. Kâmed bihil Eşya uvel vucudu. O zaman Allah'ın isimlerinden bir tanesi Hayyun. Sonra Nazım ne dedi? Alimun. Bilendir dedi Allah için. Tamam mı?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 Tamam. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Kadir ismini de verdi. Şimdi peki kadir ne? Diyoruz ki et temekku nu min el bila aciz. Bir acziyet, aciz olmadan, aciz olmadan bir fiili yerine getirebilme olayı. Yerine getirebilme. Tamam mı? Aciz olmadan bir fiili yerine getirebilme.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 Ama öncelik nefek etmemiz lazım, tamam mı? Şimdi o zaman dedik ki kudret neydi? Etmek konumun alfi ale bilahc fiili aziyet olmadan yerine getirebilmenin ismi. Mesela dersin ki bu adam bu bavulu kaldırmaya kadirdir. Yani aciz değildir demek. O fiili yerine getirme, tamam mı? Şimdi bu kuvvet ise sifetun yetmekten faylubha min alfi ale bilah dafin veya başka bir tarifle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 <gülüyor> Tabi dedi ki bu Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir Wa hu ala kullu şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Bu bu ayette ona delildir. Yine e, dikkat edecek olursak mü, e, şeye nazma dönelim. Hayyun Alimun mun kadirun mevcudu. Bak dedi ki Hayyun Alimun kadirun. Anlattık ve mevcudu dedi. Mevcut. Bu da işgal biraz. Elif'in bu sözü de işgal. Allah mevcut mudur? Mana olarak haber olarak mevcut ama mevcut diye bir sıfatı, ismi nerede Allah'ın?